ve mesbukun ahkamıyla ilgili bazı konulara değindik. Yani mesbuk ve mesbukun ahkamıyla ilgili bazı konulara değindik. Bugünkü inşallah dersimizde kalan kısmını tamamlayacağız dersimizin. Dedik mesbuk kimdir? Mesbuk namazın bir kısmını imamla beraber yetişemeyen namaza sonradan dahil olandır. Yani imam namazı bitirdikten sonra Ayağıya kalkıp devam etmek zorunda olan kişiye mesbuk diyorduk. Şimdi demiş ki kitapta "Ve iza kanat-tis-salatu cehriyeten." Namaz cehri bir namaz olursa. Yani cehri namaz nedir? Kıraatin açıktan okunduğu sabah, akşam veya tıça namazı gibi namazlar olursa. "Vecbe alel ma'mumî ma'mumun üzerine farz olur en yestemi'e liqiraati'l-imame." İmamın okumasına kulak vermesi vacip olur. Ve la yucuzu onun için caiz olmaz en yekra ve imamuhu yekra İmam okur iken onun da okuması ona caiz olmaz. İmam okur iken onun da okuması ona caiz olmaz. La suret el Fatihati ve la Ne Fatiha suresini ne de Fatiha'nın dışındaki bir sureyi okuması caiz olmaz. Li kavlihi taala Allah Azze ve Celle'nin Sözünden dolayı kau baca Al-Quran, fakirkanlah. Dan nanti, agar kamu terpaham. Quran akan dengar. Ia dengar. Dan berdoalah agar kamu terpaham. Quran akan mendengar. Ia mendengar. Dan berdoalah agar kamu terpaham. Quran akan mendengar. Ia mendengar. Dan berdoalah agar kamu terpaham. Quran akan mendengar. Ia Yani kastedilen mana e, namazda Kur'an okunduğu zaman ne yapınız? Namazda Kur'an okunduğu zaman eee susunuz ve imamın kıraatini dinleyiniz. İmam Ahmed böyle diyor. Felev en el-kiraate tecibu alal ma'mum şayet kıraat ma'mum olana vacip olmuş olsaydı lema umira bi terkha li sünnet el-istima'i Lema emra emredilmiş, emrolunmuş olmazdı. Biter ki onu terk etmeyle li sunnetil istima'i dinlemenin sünnet olmasından dolayı vacip olan bir şeyi terk etmezdi. Dinlemek nedir? Dinlemek sünnettir. Şayet kıraat vacip olmuş olsaydı, bir sünnetten dolayı bir vacip terk edilmezdi diyor. Wal yannahu izâ inşagala el ma'mûm bil kıra'a şayet ma'mûm Yani imama uyan Şahıs Okuma ile Meşgul Olursa Lem yekun Licehril imam, Faidatun İmamın Açıktan Okumasının Hiçbir Faidasi Olmazdı Ve lienne Te'min Al me'mumi Ala Kiraetil imami Çünkü Me'mumun Yani imama uyanın Amin Demesi Ala Kiraetil imami İmamın Okuyuşuna Amin Demesi Yünezzelu menzileti kıraat'ha imamın kıraatının yerine geçer yani imam okuduktan sonra velal dalin diyor ya me'mum ona uyan da amin diyor işte o amin demesi sanki o da imam gibi okumuş olur onun o amini imamın okumasını yerine geçer tabii bunu neye dayanarak söylüyor şuna dayanarak fakat kale taala li musa ve harun Allahu ze celle Musa ve Harun'a dedi ki aleyhisselam Kad uciibed da'vetukuma sizin duanıza icabet edildi. Wa kad da'a Musa Oysa sadece Musa aleyhisselam dua etmişti. Faqala dedi ki ve قال Musa Musa dedi ki Rabbena ey Rabbimiz inneke ateyne fir Firavuna ve malehu sanfiruna onun yönetici tabakasına verdin zineten ve emwalen fil hayatid dunya dünya hayatında mal ve zinet verdin ediyor. Hazreti Musa diyor sen bunları onlara verdin. Onlar bununla senin kullarını saptırıyorlar ve sonra onlara beddua ediyor. Öyle mi? Ve duayı yapan ki duayı ve bedduayı yapan kim? Musa Aleyhisselam. Niye? Çünkü Allah da özel ediyor. Ve kâle Musa. Musa dedi. Ama ayet bittikten sonra 88. ayet yani Musa Aleyhisselam'ın dua ve bedduası. Yani Firavun ve Firavun'un kavmine yaptığı bedduadan sonra normalde dua kimin duası? Musa Aleyhisselam'ın duası. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَ Sizin ikinizin duasına icabet edildi. فَاسْتَقِيمَ Siz istikamet üzere olun. وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Ayeti zaten yakından biliyoruz. Çünkü Nahib dersimizde yaklaşık 2-3 ders önce değil mi? Fiil-i Muzariye, Nune-i Tevkid'in bitişmesi babında ayet-i kerimeyi erab etmiştik zaten Yunus Suresi'nde. Şimdi diyor ki وَاَمَّنَا هَارُونُ عَل Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın duasına amin dedi. فَنُزِّلَ ta'minuhu مَنْزِلَةَ مَنْ دَعَةِ Onunu amini dua edenin duasının makamına ne yapıldı getirildi. Yani ikisi aynı, aynı gibi oldu. فَقَالَ Taala, قَدْ اُجِيبَ الدَّعْوَةُكُمَ Allah Azze ve Zelle dedi ki, ikinizin duasına icabet edildi. فَدَلَّ Dellet etti ki ala أَنَّ مَنْ أَمَّنَ عَلَى دُعَاءٍ Kim? bir dua, ya amin derse فَكَاَنَّمَا قَالَهُ Sanki onu söylemiş gibidir. Şimdi buradan neye delil çıkardı? Sonuç, özet olarak söyleyelim. Diyor ki Musa aleyhisselam dua etmiştir ama Allah icabet ederken ikinizin duasına icabet ettim demiştir. Bunun sebebi nedir? Çünkü diyor Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın bu duasına amin dedi ve Allah sanki Harun da dua etmiş gibi aleyhisselam dedi ki kad ucibe davvetukuma sizin ikinizin duasına icabet edildi. Diyor ki me'mum da imam Fatiha'yı okuduktan sonra ve la dalin deyince amin diyor ya. Çünkü biz bunu sünnetten biliyoruz değil mi? İmam ve la dalin dediğinde sizler amin diyiniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kimin amin demesi imamın meleklerin aminiyle muvafakat ederse geçmiş günahları bağışlanır. Diyor, demek ki bir insan birinin okuduğu şeye amin derse, sanki o da onu yapmış gibidir. İmam açıktan okuduğunda me'mum da veled dalini duyup açıktan amin dediği için sanki Fatiha'yı okumuş gibidir. Onun için Fatiha okumasına ne yoktur? Fatiha okumasına gerek yoktur. Şimdi hatırlarsanız biz bu konuya değinmiştik. Demişti ki ilim ehli arasında Fatiha'nın okuma yeri olaraktan ihtilaf var. Dedik İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre Bir insan, İmam'a tabi olduğu zaman ister Fatiha'nın açık olduğu namazlarda ister Fatiha'nın açıktan okunmadığı namazlarda kişinin Fatiha okumasına gerek yoktur. Öyle değil mi? Niye? Çünkü men kana lahu imamun feqira'atuhu qira'atun leh. Kim bir imam olursa imamın kıraati onun kıraati yerine geçer. Bu hadis dedik zayıftır. Hem de şiddetli zayıf olan bir hadistir ve bu hadise hüccet yoktur. İkinci görüş neydi? İkinci görüş ayrıma giden görüştü. Diyordu ki şayet imama uyduğumuz namaz Fatiha'nın sessiz okunduğu namazlardansa Fatiha'nın sessiz okunmuş olduğu namazlardansa me'mum da imamla beraber o da neyi okur? Fatiha'yı okumak zorundadır. Fatiha onun için bir rükündür. Ama diyelim ki imam Sesli okuyorsa Fatiha'yı, o zaman me'mumun, imamın arkasında Fatiha okumasına gerek yoktur. Çünkü imamın okuması, me'mumun okumasının yerine geçer. Bunların delili neydi? Bunların delili bir ayet-i kerimeydi değil mi? وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bir ayet-i kerimeydi. İkincisi ise neydi? İkinci delilleri ise burada tabii ayet-i kerime'nin delaletlerini zaten kitapta şeyh açıklamış. İkinci delilleri ise neydi? İkinci delilleri ise Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün namaz kılarken bazıları arkadan Kur'an okuyordu ve Vesselamın Resulullah aleyhissalatu vesselam Kur'an okurken onlar da Kur'an okuyorlardı. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem karıştırdı. Dönünce dedi ki: "Sizden birileri benim arkamda okuyor mu?" Evet deyince o da dedi ki: "Madi unazi'ul Kur'an." Yani ben de diyorum ki namazda ne oluyor? Bana sanki Kur'anla biri benim okumamla çekişiyor gibi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem karıştırdığını söylüyor ve Ravi diyor ki insanlar ondan sonra okumayı, okumayı diyor ha dikkat edin, okumayı terk ettiler. Ee, diyor. Tabii burada üçüncü bir delil daha zikretmiş. Demiş ki imamın cehren okuması E, me'mun buna amin diyor, amin diyenin amin demesi sanki o duayı veya o kıraatı bizzat kendisi yapmış gibidir. Harun ile Musa arasındaki kıssayı ve ayet-i kerimelik delaleti de burada bu şekilde zikretti. Lakin üçüncü, bu kimin görüşüydü? İkinci görüş İmam Ahmed ile İmam Malik'in görüşüydü yani Hanefi mezhebi ile Maliki mezhebinin görüşüydü. Üçüncüsü ise hepsinde okur demiştik. Yani ister sesli ister sessiz ister tek ister cemaatle fark etmez. Fatiha her yerde her rekatta kişinin üzerine bir rukundur. O da neydi? Birinci Fatiha'nın rukun olduğuna delalet eden dün de zikretmiş olduğumuz la salata limen lam yiqra bi fatihati'l kitab. Kitabın anasını okumayan, Fatiha'yı okumayanın namazı nedir? Namazı yoktur. Yine Ebu'l-İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu Peygamber Aleyhissalatu vesselam namaz namaz kıldırırken bazı sesler duyuyor ve döndükten sonra diyor ki eee ara ennakum takraun khalf imamikum ben zannediyorum yani görüyorum ki siz imamlarınızın arkasında okuyorsunuz. Onlar da evet diyorlar biz okuyoruz diye la tefalu illa bi fatihati'l kitab fe inne la salate limen lam yqra biha. Sakina diyor. Fatiha dışında bir şeyi imamlarınızın arkasında okumayınız. Fatiha dışında bir şeyi imamlarınızın arkasında okumayınız. Çünkü Fatiha okumayanın namazı yoktur. Burada dikkat ederseniz zaten bu Ubad-ı İbni Samit'ten rivayet edilen e, bu hadis-i şerif zaten konuda nedir? Konuda son sözdür. Yani bu hadis konuda son sözdür. Tabi bu demek değildir. Bu konuda ihtilaf yoktur. Yani ihtilaf edenlerin ihtilafı geçersizdir. Bu ihtilaf, ihtilaf etudattır. Bu manada demiyorum. Sadece tercih e, manasında söylüyorum. Zaten bu son sözdür. Yani Fatiha'yı herkesin okuması gerekir böyle sarih ve sahih olan bir delilin karşısında farklı farklı anlamlara gelebilecek olan şeyhin kitapta zikretmiş olduğu deliller e, kuvvet bulup buna ne yapamaz? Buna mukavemet edemezler. Kuvvet bulup buna mukavemet edemezler. Tabii burada şunu da sorabilirsiniz. Hazreti Musa'nın Hazreti Harun'a amin dediği e, bu nerede geçiyor? Yani? Ayette mi geçiyor? Rivayet midir? diye. Bu bir rivayet değildir. Sadece e, Ebu Ali'den Hâkeza daha başka tefsir imamlarından bir nakil yapılmış. Denmiş ki, bu hani şimdi alimler bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken şu noktayı soru sormuşlar ve cevap vermişler. Demişler ki, yani niye dua eden Hz. Musa ama Allah zevcelle icabet ederken diyor ki, "Kala kad ucibe da'vetukum." Sizin ikinizin davetine icabet edildi. İşte buna bakarken farklı farklı bazı vecihler zikretmişler. Bunlardan bir tanesi de Ebu Ali'ye nakledilen tefsir. O da nedir? Musa dua etti, Harun aleyhisselam da amin dedi ve ne oldu? Bu, bu makama geçti. E şimdi tabii bu nedir? Bu şeyhin söylemiş olduğu şey sadece bir yorumdur. Yani bir insan dua eder, dua edenin de akabinde diğeri amin derse o da dua etmiş gibi olur. Fatiha bir dua değildir, Fatiha kıraattır. Öyle değil mi? Fatiha bir dua değildir, Fatiha bir kıraattır içerisinde dua da içeren bir kıraattır ama ama aslen ne değildir? Bir dua değildir ki böyle bir şeye ne yapılır? Böyle bir şeye kıyas edilsin. İkincisi bu konuda konuya direkt delalet eden sarih bir nas vardır. Öyle değil mi? Sarih bir nas vardır. Yani biz konuyu getirip Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ın kıssasına kıyas ed edemeyiz. Çünkü bizim önümüzde ne vardır? Çünkü bizim önümüzde bu konuyla alakalı direkt bir ne vardır? Direkt nas vardır. Nas varken de Neye gidilmez nas varken de kıyasa gidilmez. Tabii şu söylenebilir. Bu yapılan kıyas değildir. Usulde farklı isimlendirmeler yapılabilir. Yani mevzumuz bunu tam beyan etmek değil. Hani bu yaptığı tam kıyas mıdır, değil midir? Konumuz bu değil. Sadece anlatmak istediğimiz şey nedir? Anlatmak istediğimiz şey burada nas vardır. Nas olduğu yerde de böyle bir istidlale ne yapılmaz? Böyle bir istidlale gidilmez. Evet. Amma iza kanat-ı salatu sirriyan Namaz eğer sırrî bir namaz olursa. Yani imamın sessiz okuduğu namazlardan olursa öyle ve ikinci namaza gibi. Aw kana'l ma'mumu la yasma'u'l imama ve au'l ma'mum imamı işitmiyor ise fe innehu yaqra'u'l fatiha fi hadhihi'l hali bu halde ne yapar? Fatiha'yı okur. Ve bi hada bunun ile yani bu görüş ile delillerin arası toplanmış olur. Ey wujub qira'ati al-fatihati 'ala al-ma'mumi yani fi al-salati al-sirriyati dun al-jahriyati wallahu alem. yani wujub qira'ati al fatiha okumanın vacip olması al-ma'mumi imamın üzerine fi salati al-sirriyati e, sessiz okunan namazlarda dun al-jahriyati sesli oku okunan namazların dışındaki sessiz namazlarda fatiha okumanın vacip olması yani burada sanki ne vardır sanki nasların Veyahut da öyle görünüyor. Naslarda çelişki olmaz. Naslara bakan yani Naslar'la müstedil olanın kafasında çelişki olur. Yoksa Naslar'ın kendisinde şeriat çelişkiden münezzehtir. Bunu yapan insan hani baktığı zaman sanki Naslar farklı gibi görünüyor. İşte böyle bir görüş yani böyle bir tafsilat diyor Naslar'ın arasını toplamakta yeterlidir. Oysa bu nedir dediğimiz gibi bu görüş isabet noktasında zayıf olan bir görüştür. Asıl olan görüş ise herkese Fatiha okumalı okumasıdır. Çünkü bu konuda sarih nas mevcuttur dedik. Evet. ومن احكام الصلاه الجماعه Cemaat namazının mühim hükmündendir. Wucubu ictida'il ma'mum bil imam bil mutabati tammeti leh. Wucubu vacibli mämumun uymasının vacipliği bil imami bil mütabaati't-tammati leh imamata tam bir mütaba'a ile tabi olmasının vacipliği yani cemaatle namaz kılmanın mühim hükümlerinden bir tanesi nedir imama uyanın imama tabi olma konusunda tam bir şekilde tabi olmasının vacibiyetidir ve tahrimu <gülüyor> musabakatihi imamı geçmenin yani fiillerde imamdan önce davranmanın haramlığı لأن المأمومات Çünkü mâmum mütebi'un liimâmihi muqtadin bihi imâmına tâbidir ve ona uyar ve tâbi'ul muqtadiyü la yataqaddamu 'ala matbû'ihi wa qudwatihi ve tâbi'ul muqtadiyü tâbi olan ve uyan la yataqaddamu 'ala matbû'ihi wa qudwatihi tâbi olduğuna ve kendisine örnek aldığına kudve aldığına uyan aldığına ne yapmaz onun önüne geçmez yani diyor ki Cemaatle namaz kılmanın mühim ahkamlarından bir tanesi de budur. Nedir? Bir insan namaz kıldığı zaman kendisinin imamına mukadde, takaddum etmesi. Yani bazı fiilleri ondan önce yapması haramdır. İmam diyelim ki rükuya gidecekse biz ne yapmamız lazım? Bizim imamı rükuya gitmesini bekleyip ondan sonra rükuya gitmemiz lazım. Rüku'dan kalkacaksa hakeza. İmam henüz daha veleddaalin amin veya işte... Fatiha'dan sonra bir sure okudu. Daha Allahu demeden biz hemen Rukiye'ye gidersek ne yapmış oluruz? Haram işlemiş oluruz. Niye? Gelecek olan delillerden dolayı ama delillere daha henüz gelmeden bu işin mantığı zaten budur. Yani sen imama uyan me'mumsun. İmam ise kendisine nedir? Kendisine uyulandır. Hiçbir yerde insan uyduğuna hangi konuda olursa olsun kendine örnek aldığından önce hareket etmez. Çünkü böyle yapması onu örnek almadığını ona tabi olmadığını gösterir. Öyle mi? Yani bir asker komutanından emir gelmeden önce bir şeyler yapmaya kalkarsa bu nedir? Veya komutan hadi önce şunu sonra şunu yapacağız dediğinde o ondan önce yaparsa bu, e, bunun sadece sözde kaldığını, özde olmadığını gösterir. İmam da böyle değil midir? Yani bir insanın namaza imam seçilmesi ne demektir? E, fiillerde ona uymak için o imam seçilmiştir. Öyleyse ona takaddim etmemek lazım. Çünkü bu vakat Kale sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki: "En ahyasha ahadukum? Sizden biri korkmuyor mu? İza rafa ra'sehu qabla'l-imam, başını imamdan önce kaldırdığı zaman en yuhawwila Allahu ra'sehu ra's himar. Allahu Teala'nın onun başını eşek başına, merkep başına çevrilmesinden korkmuyor mu? Ev yec'ale suratehu surate himar ve O'nun şeklini şemalini ee, bir himar yani merkep eşek eş şekline çevrilmesinden korkmuyor mu diyor muttafakun aleyhi hadis muttafakun aleyhidir yani imam Bukhari ve Müslim onda ne yapmışlardır ittifak etmişlerdir femen taqaddama ala imamihi kim imamın önüne geçerse kanekel himarillazi la yefqe hiçbir şeyden anlamayan e, merkep gibi olur ma yuradu bi am la yefqe ma yuradu bi amali amalından ne kastettiğini ne irade ettiğini bilmeyen fıkı etmeyen merkebin durumu gibi olur ve men faale Kim bunu yaparsa istihakkal'ukubete. Cezayı ne yapar? Cezayı hak eder. Ve kim bunu yaparsa cezayı hak etmiş olur. Evet. Şimdi e, وَفِ الْحَدِيثِ الصَّحِيْحِ Sayih olan hadiste varit olmuştur ki رَوَا اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِي اُتَمَّ بِهِ İmam ancak kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Öyle mi? İmam ancak kendisine uyulsun diye kılınmıştır. فَلَا تَرْكَعُوا hatta يَرْكَعَهَ O ruku etmeden siz ruku etmeyiniz. Ve la tescudu hatta yesuda imam secde etmeden önce siz ne yapmayınız secde etmeyiniz. E bu hadisin eee bu Buhari ve Müslim'deki rivayeti İmam Ahmed ve Ebu Davud'da ise diyor inma ju'ilal li imam liutemme bihi. Fıza rak'a ferk'u. İmam önder kendisine uysun diye kılınmıştı. Ruku edinler ya. ruku ediniz tabi rak'u yani onun rükusunu akabine ruku ediniz. Ve la hatta yerka'a. O ruku etmeden siz ruku etmeyiniz. Ve iza secded fe secudu. O secdeti ne secdede ediniz. hatta yescud. O ne yapmadan o secde etmeden siz secde etmeyiniz. Evet. Öyleyse bu nedir? Burada zikredilen şey şudur: Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamın birincisi bu konuda emri vardır. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamın bu konuda emri vardır. Emir de nedir? İnne majo ilal imamul iu tembihi imam anjakh kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Feyda kabbara fakbiru, vei da raka'a fakagu. Hadisin tabi başka lafzını söylüyorum. وَإِذَا قَرَأَ فَاَنْسِيْتُهُ Okuduğu zaman da ne yapın? Okuduğu zaman da susun. Diyor. Hadis'in bütün lafızlarında Resulullah Vesselam, imamın uyusun diye kılındığını ve ancak o tekbir getirdikten sonra tekbir getirmeyi, o ruku ettikten sonra ruku etmeyi Resulullah bize ne yapıyor? Bize öğretiyor. Bununla beraber, yani bu emir zaten onu emirlikten sarf eden başka bir delil gelmediği müddetçe emir vucubiyete delalet eder. Demek ki imama uymak vaciptir. Ayrıyeten bırakın buradaki vacipliği vücubiyetten sarf etmek. Bunun vacipliğini tekil naslar gelmiştir. O da nedir? Resulullah aleyhissalatü vesselamın sizden biri imamdan önce davrandığında Allah'ın onun başını bir eşeğin başına çevirmesinden veya onun şeklini eşeğin şekline çevirmesinden ne yapmaz mı? Korkmaz mı diyor. Yani burada Resulullah aleyhissalatü vesselam e, imamdan önce hareket edenleri benzetilebilecek en kötü hayvana benzetiyor. O da nedir? O da merkeptir. Yani merkep içerisinde hangisidir? Merkep normalde binek hayvanlardır ama kimin için kullanılıyor genelde? Eşek için kullanılıyor. E şimdi böyle olunca bu da bize neyi gösterir? Bu mesele önemli bir meseledir. Burada muhalefet etmemek lazım. Tabi burada alimler şu konuda ihtilaf etmişler. Yani burada Resulullah aleyhissalatü vesselamın işte Allah onu merkebe benzetir dediğinde Burada kastetmiş olduğu şey e, nedir? Yani gerçekten Allah Azze ve Celle'nin onu suret olarak e, şeye çevirmesi midir, merkebe çevirmesi midir? Yoksa bu bir benzetme midir, yoksa bu bir benzetme midir? Bir grup alim demiştir ki hayır buradaki kasıt tehdittir. Yani bu yaptığınız amel insanı Allah nezdinde ve Allah Azze ve Celle'nin onun merkebe çevirmesini gerektiren bir ameldir. Ve demişler, bu tarihte olmuştur. Mesela Allah Azze ve Celle Yahudilere gazaplandığında ne demişler? ''Kûnû qirâdeten hâsîîn'' ''Alçaltılmış maymunlar olun.'' demiştir. Allah Azze ve Celle onları neye çevirmiştir? İnsanken maymunlara ve domuzlara çevirmiştir. Yani bazı ameller vardır. Allah Azze ve Celle'nin gazabını celb eder. Ve böyle olduktan sonra da Allah Azze ve Celle o insanları, insanları sevmediği, küçük gördüğü hayvanlara çevirebilir. Bu da böyle bir şeydir demiştir. Bazı alimler de demişlerdir, hayır. Buradaki benzetme, yani merkebin haline benzetiyor. Niye? Çünkü merkep, yapmış olduğu amellerden ne fayda var, ne zarar var bilmeden yapar. Öyle değil mi? Aklı olmadığı için, akıl ehli olmadığı için bunu yapar. E şimdi imama tabi olan biri de, imamdan önce hareket ettiği zaman bu yapmış olduğu hareketin ona ne faydası var zarardan başka? Yani sen ne kadar acele edersen et, imam selam vermeden önce namazdan çıkabiliyor musun? Yani imam velev ruku yapmadan sen üçüncü rekata geç. İmam daha birinci rekatta Fatiha'yı bitirmeden sen o kadar imamın önünde git ki üçüncü rekata gel. İmam namazdan çıkmadığı müddetçe sen namazdan çıkabiliyor musun? Çıkamıyorsun. Öyleyse demişler yapmış olduğu bu amelden hem bir ukubete yani bir tehdide muhatap olmuştur hem de yapmış olduğu bu amelin kendisine ne yoktur? Kendisine hiçbir faydası yoktur. Onun için demişlerdir bu fiiliyle bir e, merkebe benzediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu merkebe benzetmiştir. Ala kulli hal yani her hangi hal hangi tefsiri kabul edersek edelim çok önemli değildir. Ama burada bunun haramlığı imama tabi olmanın vacipliği ondan önce hareket etmenin haramlığı nedir? Ondan önce hareket etmenin haramlığı bariz ve açık bir şekilde bellidir. Evet. Şimdi burada ulemanın şöyle bir şeyi var. E, mesele var. Yani bir insanın imama tekaddüm etmesi bir insanın imama tekaddüm etmesi insanın namazına ne yönde zarar verir? Öyle mi? Çünkü biz şunu biliyoruz değil mi? Yani mesela diyelim ki e, bazı nehiler vardır ki onları yaptığınız zaman namazınızı bozarsınız. O namaz batıl olur. Bazı nehiler vardır onları yaptığınız zaman namazınız bozulmaz. Ama günah kazanırsınız. Öyle mi? Öyle. Ha, bir insanın imamına tekadüm etmesi nedir? Bir defa alimler şurada ittifak etmişler. Bir insan ihram tekbirinde veya birinci selamda imama tekadüm ederse namazı kesinlikle batıldır. Niye? Çünkü imam daha henüz namaza girmeden, ihram tekbirini almadan kişi ihram tekbirini almıştır. İmama tekadum etmiştir. Yani imamla beraber me'mu imam ilişkisinde namaza ne yapmamıştır? Girmemiştir. İki, imam birinci selamı vermeden, yani diyelim dördüncü rekatta imam selam verecek. Birinci selamı vermeden selam veren adam. imam henüz namazdan çıkmadan adam ne yapmıştır? Namazdan çıkmıştır. Bu da ne yapmıştır? Namazını bu şekilde batır etmiştir. Bunun dışında kalanlarda bunun dışında kalanlarda alimler ihtilaf etmişler. Mesela kimi alim demiş ki imamdan iki rukun öncesi, ileride giderse namazı bozulur. Kimisi demiş ki imamdan iki rukun sonra giderse namazı bozulur. Yani mesela diyelim imam rukuda bu nerede olması lazım? İkinci secdede olması lazım. veya o da secdede olması lazım. Rukundan ayağıya kalkacak. Kıyam bu bir, iki secdeye gidecek. Bu adam secdede. İmamdan kaç rukun önünde gidiyor? İmam'dan iki rükun önde gidiyor. Hâkeza, bazı alimler demişler ki mesela, örneğin, o imama tekadûm etmiş olduğu rekat ilga olur. Mesela Hanefilerdeki bir görüş. Demişler ki mesela diyelim ki ikinci rekatta adam tuttu imama ne yaptı? İmama tekadûm etti. O rekat gitti ama namaz gitmez. İmam namazı bitirdikten sonra o bir rekat sanki hiç kılmamış gibi ikinci rekattan yetişmiş gibi kalkar bir rekatı kılar tamamlar demişler kimi alimler demiş ki hayır mutlak manada bozar çünkü anhüyü yaktı el, el fesat. Yani Nası ki demişler el emru yaktı el vujub emir vücubiyeti gerektir anhüyü yaktı el, el fesat. Nehide ne yapar? Nehide fesadı gerektirir demişler. Tabii burada şu var yani o rekat ilga olur diyenin de iki, iki, şey, iki e, rukun önde giderse namazı bozulur diyen şafilerin de hayır namazını bozmaz ama yapmış olduğu şey haram olur diyen manikilerin de mesela Hanbeli ulemasından bir kısmının mutlak nehi namazı e, fasit kılar yani batıl kılar bu gitmiştir e, diyenler de hiç elinde şerai bir ölçü yok, sadece iştihad edilmiş. Yani bazı e, karinelere yapışılarak iştihad e, yapılmış. Ama bunların hani ellerinde şu nas'a göre diyorum ki, işte o rekat ilga olur. Çünkü bir sahabe böyle yaptı, Resulullah o rekatı sayma dedi mesela. Böyle bir delil ellerinde ne yok? Böyle bir delil ellerinde yok. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki alimler yani müştehit olan imamlar, bir konu hakkında nas'lar. Diyelim ki nas'a dayalı bir mesele var. Sonra onun ölçüsü konusunda ihtilaf ettiklerinde kimi lugata döner, kimi şeriatın o konudaki benzer bir hükmüne döner kimi işte namazla alakalı genel delillere döner mesela. Yani oradan bir hüküm çıkarmaya çalışır. Çünkü konu hakkında sarih bir delil olmadığı zaman müştehitlerin bakış açılarının değişmesi nedir? Bakış açılarının değişmesi çok normaldir. Ondan dolayı bu konuda ne yoktur? Ondan dolayı bu konuda elimizde bir şey yok. Bir nas mevcut değil ölçü verleyen. Onun için en racih olan yani nas olmadığı için uymanın vacipliği Nehin ise akabinde çok şiddetli bir tehdidin gelmesinden dolayı ve bu ölçülerin de bir naslı olmamasından dolayı mutlak imama tekadüm etmenin namazı bozması görüşü tercihe en şayan görüş e tür. Yani mutlak olarak imama tekadüm etmenin, imamı geçmenin namazı bozuyor olması tercihe en şayan olan görüştür. Evet. Oku, sonra devam edelim. Ve kan ashabatu khalfan nabiy sallallahu alayhi ve sellem. Sahabalar peygamber aleyhisselamın arkasındalardı. La yahni ahadun minhum zahruhu yani eğmezdi ahadun minhum onlardan biri zahruhu sırtını hatta yaqa rasulullah sallallahu alayhi ve sellem sajidan ta ki ثم يقعون سجودا بعده Sonra رسول اللهtan sonra onlar secde ederlerdi yani hadis imam Buhari ve Muslim rivayet ediyor ee, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve secde edeceği zaman sahabe sırtları dik bir şekilde beklerlerdi ta Resulullah secde edince onlar da Resulullah'ın arkasında secde ederlerdi ve lemma ra'a umaru radiyallahu anhu Ömer gördüğü zaman raculen yusabiqul imame darabehu imamdan önce hareket eden bir adam gördüğünde onu vurdu ve kale لا وحدك صليته ولا بإمامك اقتديته يعني yani ne tek başına namaz kılıyorsun ne de imamına uyuyorsun hani eğer cemaatle namaz kılıyorsan imamına uy yok eğer imamına uymuyorsan o zaman git tek başına ezan yani namaz kıl. Hem cemaatle namaz kılıyorsun hem de namaz kılmakla beraber imama uymuyorsun la wahdaka sallayta wala bi imamika ictadayta ve hadha shay'un yutasahalu fihi aw yatajahaluhu ba'du musallina Bu işte öyle bir şeydir. Yete sahelu fihi. Onda gevşeklik gösterir. Ev tecahhalu veya onu bilmemezlikten gelir. Ba'dül musalline bazen almaz kılanlar. Fe yusabiquna al-imame. İmamın önüne geçerler. Ve ta'arraduna lil-wa'idish-şedid. Bu şiddetli uyarıya kendilerini ne yaparlar? Muhatap ederler. Bel yuhsha alla tasiha salatuhum. Bilakis korkulur ki onların namazı sahih olmasın. Yani hadi diyelim tehdit yani insan kılmış olduğu namaz İnsanın zimmeti beri olduktan sonra diyelim ki bir tehdit var. Tamam. Tövbe edersen yaptığın güzel ameller onu siler. Allahu celle celale geniş rahmetiyle affeder. Ama yani burada burada öyle bir korkulacak bir şey vardır ki imamından önce namaz kılanın namazının kabul olmama tehlikesi ev vardır diyor. Varava Müslimun, Müslim rivayet etti ann-Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem أنه قال: "La tesbiquni bir Secde ile de geçmeyiniz ve la bil-insirafi ve benden önce de namazı bırakıp ne yapmayınız? Namazdan sonra benden önce de gitmeyiniz dedi. Kale Şeyhul İslam ibn-i Teymiye. Şeyhul İslam ibn-i Teymiye dedi ki, Musabeqatul imami haramun bi ittifakil e'imme. İmamların ittifakıyla imamdan, imamı geçmek, imamdan önce hareket etmek haramdır. Ve la yecuzu caiz değildir. Liyahadin hiç kimse için en yerka'a kable imami imamından önce rükku etmesi. Ve la yerfa'a kablehu. Tidak boleh untuk berdiri sebelum imamnya, atau berdiri sebelumnya. Tidak boleh untuk berdiri sebelumnya. de imamından önce berdiri sebelumnya. caiz değildir. untuk berdiri sebelumnya. Tidak boleh untuk berdiri sebelumnya. Tidak boleh untuk berdiri sebelumnya. Tidak boleh untuk berdiri sebelumnya. Tidak boleh untuk berdiri sebelumnya. Tidak boleh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu nehyeden müstafiz noktasında ne vardır? Hadiste vardır. Mustafiz nedir? Mustafiz hadis e, hakkında farklı farklı görüşler var. Ama Cumhur-i Uleman'ın yanında Mustafiz hadis meşhur hadistir. Mustafiz hadis meşhur hadisin diğer ismidir. Meşhur hadis neydi? Meşhur hadis de e, şuydu. Yani diyelim ki üçün üstündeki kişilerin rivayet etmiş olduğu. Yani senedin herhangi bir yerinde Ee, ravilerin üçten aşağıya düşmemiş olduğu hadise ne diyorduk? Mustafit hadis diyorduk. Üçten aşağı düşerse, ikiden aşağı düşmese aziz diyorduk. Aziz hadis. İkiden aşağı, bire düşerse herhangi bir yerde bu hadisede ne diyoruz? Garip diyorduk. Vesselam. Ama Mustafit hadis de çoğu alemin yanında nedir? Meşhur hadisin meşhur hadisin muradifidir. Yani eş anlamlısıdır. Senedin herhangi bir yerinde rivayet üçten aşağı düşmeyerek. Ve Mustafit veya meşhur hadis mütevatir seviyesine ulaşmayan ama mütevatir e, mütevatir seviyesine ulaşmayan, mütevatir kuvvetinde olmayan ama kuvvetli olan, yani diğer ahad haberlere göre daha kuvvetli olan ahad hadisin kısımlarındandır. Öyle mi? Tabi burada şunu bilmiyoruz. Yani çünkü istifada kelimesi aynı zamanda çokluk yani çok geldiği manasına da kullanabilir. Hani Şeyhülislamı i̇slam bu kelimeyi ıstilahi anlamdaki mustafil hadis olarak mı kullandı? Yoksa normal hani lügat olarak istifade kelimesini mi kullandı? Onu bilmiyorum e, şu anda. E, ama nedir? Ama e, eğer lügat anlamıyla kullanmışsa doğrudur. Bu anlamda birçok hadis varit olmuştur. Yok eğer ıstilah anlamıyla kullanmışsa da ıstilah Taki anlamı Mustafiz hadisim budur. Tabi ihtilaf olmakla beraber mesela Hanefiler Mustafiz hadise başka bir yorum yapmışlardır. Yani genelin kabul etmiş olduğu görüşü kabul etmemişlerdir. وَمُسَابَقَةُ الْإِمَامِ İmamı geçmek تَلَعُبٌ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytanın oynamasıdır. Bir الْمُسَلِّينَ Bazı namaz kılanlarla hatta yuhille bisalatihi ta ki namazına eksiklik halel getirsin diye. وَإِلَّا فَمَاذَا يَسْتَفِيدُ الَّذ۪ي يُسَابِقُ الْإِمَامَ Yani yoksa diyor feme da istifidun ne istifade eder ne fayda geçer eline ellez o kimse ki yusabiqul imame imamın önüne geçen adamın eline ne fayda geçiyor diye çünkü o len yakhruca mine's salati illa ba'da selam'i'l imam'i çünkü o imam selam vermedi müddetçe namazdan çıkmayacak öyle değil mi e madem imam selam vermeden önce namazdan çıkmayacaksın o zaman bu yapmış olduğunu sana ne faydası vardır diyor fejacibu ale'l muslimi musliman'ın üzerine vaciptir en yetenebeh li zalike buna dikkat etmesi gereklidir. Ve yekunu multazimen li ahkamil i'timami ve iqtidaihi. İqtidâ ve'l i'timam yani uyma ve tabi olma ahkamlarına bu ahkamına multazim olması lazım. Yani bunları yerine getirmesi lazımdır. Fecebu alel muslimi neselullah lil cemii'il fıkha fi dinihi Herkes için dininde fıkı ve ahkamda basiret diliyoruz Allah azze ve celle'den. İnne hu semiu mucib o işte ve cevabatındır. Fe inne men uridu Allahu bihi hayren feqihuhu fi'd-din, yufaqihuhu fi'd-din. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakihleştirir. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakihleştirir. Evet. Şimdi burada Ee, anlatılmayan bir konu var. Aslında anlatılması gerekir. Biz ona hafif bir işaret e, yapalım. Ondan sonra inşallah konumuzu kapatalım. Zaten e, süremizi de yaklaşık olarak neredeyse dolduracağız. Evet. Şimdi mesbukun imameti diye bir konu var. Mesbukun imameti. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Mesela diyelim ki bunun bunun üç tane hali vardır. Mesbuk nasıl imam olur? Bunun üç tane hali vardır. Bir, Diyelim ki ben, geldim, beş kişi namaz kılıyor. Geldim, imam da önde, geldim, bunların sağ tarafına durdum diyelim, namaza durdum. İmamın ikinci rekatta namazı bırakmasını gerektiren bir durum söz konusu oldu. Öyle mi? Yani imam abdesti sıkıştı veya başka bir problem oldu, abdestsiz olduğunu hatırladı vesaire namazdan çıkacak. Döndü arkasına, tuttu beni öne geçirdi. tuttu beni öne geçirdi. Oysa ben neyim? Oysa ben mesbukum. Şimdi imam namazı bırakırken ne yapar? Geriden birini kendi yerine imam olarak seçer. Öyle değil mi? İstihilaf demiş olduğumuz şey. Bir, iki, diyelim ki ben mescide girdim cemaat namazı kılınmış bitmiş. Cemaat namazı kılınmış bitmiş. Orada bir kişi tek başına namaz kılıyor. Orada bir kişi tek başına namaz kılıyor. Yalnız bu namaz kılan adam aslında cemaate geç kalan mesela dördüncü rekatta geldi. Fatiha'yı da okudu. imama yetişti. İmam selam verdikten sonra bunun kaç rekatı kaldı? Üç rekat. Kalkıp o üç rekatını kılan şahıs. Ben geldim buna elimi vurdum. Bunun arkasına ne oldum? Bunun arkasına namaza durdum. Ne oldu? Bak gene mesbuk olan adam imam oldu. Öyle mi? Üç... Diyelim ki biz dört kişi beraber mescide girdik, İmam namazı kılıyor. Biz dört arkadaşız beraber, dört, iki, üç hiç fark etmez, arkadaşız. Mescide girdik, baktık imam cemaatle namaz kılıyor. İmam cemaat ile namaz kılıyor. Biz de dördüncü rekata yetiştik örneğin. Tamam biz de bir rekatımızı imamla beraber kıldık, selam verdik. Şimdi biz kaç rekat kılmamız lazım? Üç rekat kılmamız lazım. Dört kişiyiz ya, dördümüz de mesbukuz, öyle mi? İçimizden birini il ileriye, ileriye geçirdik, namazın kalan kısmını onun imameti eşliğinde kıldık. Buradaki imametler caiz midir? Yani bu durumlarda yapılan imametler caiz midir? Öyle mi? Demek ki üç hal var. Yani mesbukun imameti için üç tane ayrı vardır? üç tane ayrı hal vardır. Bunlardan birincisini ne yaptık? Bunlardan birincisini dedi ki imam bilmiyor arkadakinin mesbuk olduğunu getirdi adamı geçirdi önüne ne yaptı? Getirdi adamı geçirdi önüne ve adamı şey yaptı İmam yaptı. Bu imamet sahih midir? Evet bu imamet nedir? Bu imamet sahihtir. Neden? Çünkü bir imamın arkasındaki birini kendisine istihlaf etmesinin caiz olduğunu biz biliyoruz. Hz. Ömer şehit edildiği zaman kendi arkasından birini kendi yerine ne yapması, kendi yerine geçirmesi gibi. Öyle mi? Ha imamın arkadakilerin konumunu bilmesine değildir? onun üzerine faz değildir. Yani arkamda kim vardı veya unutabilir. Arkasında kim başta durdu, kim geride durdu? Ne yapabilir? Unutabilir. Bundan dolayı bu nedir? Bu birinci haldeki imamet caizdir. Adam ne yapar? Adam öne geçebilir. İkincisi ise diyelim ki biz mescide girdik bir kişinin ferit namaz kılıyor ama aslında o mesbuk eksik kalan namazını tamamlıyor. Biz onun arkasında namaza durabilir miyiz? Evet durabiliriz. Neden? Çünkü biz hatırlıyorsanız geçen derslerimizde namazın şartlarını, rükunlarını anlatırken dedi ki namazı kılan imam ile imama uyan me'mumun niyetinin bir olması şart değildir bir olması namazın sahih olabilmesi için imam ile me'mumun niyetlerinin bir olması. Aynı namazı kılıyor olmaları ne değildir? Aynı namazı kılıyor olmaları gerekli değildir. Bunu da nerede anlattık? Bunu da Allahu Alem niyeti anlatırken namazın şartlarını anlatırken değil mi? Sonra. Evet. Bunu, burayı anlatırken imam ile me'mumun niyetlerinin bir olmasının gerekli olmadığını ne yaptık? Gerekli olmadığını burada beraber işledik. Buna delil olarak da neyi zikrettik? Buna delil olarak da şunu zikrettik. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Muhas yatsı namazını peygamberimizle beraber kılıyordu peygamberimizle beraber namaz kıldıktan sonra gidiyordu kendi kavmine ne yapıyordu kendi kavmine namaz kıldırıyordu birinci peygamberle kıldığı namaz farz gidip cemaate kıldırdığı namaz da neydi nafileydi bakın o nafile namaz kılıyor kavim ise onun arkasında ne yapıyor farz olan bir namazı kılıyor demişti ki bu neyin delilidir bu şunun delilidir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyor ve buna ne yapıyor? Buna sukut ediyor. Ha yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki tane adama ne diyordu? Siz mescide geldiğiniz zaman eğer evlerinizde namaz kılmış olsanız bile cemaatle beraber bir daha namaz kılın. O sizin için nafiledir. Bakın cemaat farz kılıyor bu defa. Arkasındaki me'mum ne kılıyor? Me'mum nafile kılıyor. Niyetlerin farklı olması namazları ne yapmıyor? Namazları batıl kılmıyor. Yani bu adam me'mum iken ne yapabilir? imama dönüşe bilir veyahut da bu ikisinin niyetinin bu adam kendi namaza girerken ne diye girdi bu mesbuk olan imam diye girdi e, me'mum diye girdi öyle değil mi imama uydu imam namazı bitirdi devam ediyor arkadan gelen de onu kendine imam tayin etti öyle mi e şimdi ne olmuş oldu biri me'mum niyetiyle namaza girdi öbürü onu imam olarak e, görüyor niyetlerin farklı olması ne yapmaz namazları batıl kılmaz üçüncüsü ise tabi bunu e, kabul etmeyen alimler var yani bunu işte niyetleri farklıdır niyetler farklı olduğundan dolayı olmaz veyahut da mesbukun namazı imamın namazına bağlıdır diye. Bu ne değildir? Niyetlerin farklı olması meselesini, hadislerle zaten böyle olmadığını, niyetler farklı olsa bile namazın sahih olduğunu anlattık. İkinci ta'lil ise hani mesbukun namazı imamın namazına bağlıydı diye ama sonradan gelen yetişen için O adamın mes, mesbukluğu veya me'mumluğu değil, müferitliği muteberdir. Öyle değil mi? Yani şimdi ben geldiğimde onu hangi hal üzere buldum? Ben geldiğimde onu e, münferit olarak buldum. Ve beni ilgilendiren de nedir? Beni ilgilendiren kısım da o adamın şey olmasıdır. Münferit olmasıdır. Üçüncüsü ise e, cemaatin, mesbuk olan cemaatin, imam selam verdikten sonra kendi işlerinden birini ileriye itip, onun arkasında namaz kılmasıdır. Cumhur ulema, cumhur ulema, Bunun olmayacağını söylemiştir. Yani böyle bir şey olamaz demişlerdir. Bu nedir böyle bir şeyin olmaması lazım demişlerdir. Mesbuk'un kendi işlerinden birini kendilerine mesbuk tayin etmesi gibi. Ama bazı alimler ise demişlerdir ki azınlık yani doğrudur ee, bu normalde yapılan şey e, her ne kadar alışılmış olan bir şey olmasa da lakin ne değildir? Lakin bunun men bir delil elimizde mevcut değildir. Kişinin me'mum iken imama dönüşmesi de İslam şeriatında caizdir. Yani mesela diyelim imam herhangi biri özürden dolayı namazı bırakıp giderken kendi me'mum olan birini kendi yerine imam yapabiliyor. Yani me'mumluktan imamlığa geçiş caizdir. Bu şeriatta vardır. E bunu da men eden bir şey yoktur. Namazın kalan kısmına da cemaatle devam edip o fazileti alabilmek için bu yapılabilir demişlerdir. Ama şunu söyleyelim, bu tür bir amel selefte görülmüş bir amel değildir. Yani bunun pratik bir örneği yoktur. Hani bundan dolayı, e, ba, yani alimler, hani e, bir şey delil onu nahi bile, lakin selef döneminde uygulamada olmamış olması, ihtiyaç olmasına rağmen uygulamada olmamış olmasından dolayı bundan uzak durmanın e, yani uzak durmanın eftal olduğunu söylemişlerdir. Ve bunun var olduğunu söyleyenler de gerçekten bunun varlığına dair pratik bir delil. Yani bir ameli, bir delil getirememişlerdir. E bu bir ihtiyaçtır. Her dönemin ihtiyacıdır. Hele selef dönemi gibi namazların ekseriyetle mescitlerde kılındığı dönemlerde daha belirgin olan bir şeydir. İhtiyaçtır. Ama buna rağmen bunun pratik bir örneği yoktur. Bundan dolayı bundan uzak durmanın eftal olduğunu söylemişlerdir. Allahu Alem. Evet. Şimdi... Burada duralım inşallah. Ve diyelim ki ee, bir dahaki dersimize kadınların meshte hazır olması durumundan devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.